95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim icrahim. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Şerife Babaoğlu'na teşekkür ediyoruz programa başlarken. Bugün Açık Yeşil'e hava durumuyla başlayacağız. Ee, niye hava durumuyla başlayacağız? Çünkü havalar çok güzel gidiyor değil mi Ömer abi? Evet harika. Pırıl pırıl, pırıl yazdan kalma bir gün. Fakat bu yazdan kalma gün bir tane değil. Yani... E, artık kaç gün oldu bilmiyorum. Bugün e, Kasımın biri İstanbuldayız. E, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün e, şeyine bakıyorum, sitesine bakıyorum. Bugün en yüksek günde en yüksek sıcaklığı 23 derece olacakmış. Bir e, Kasımdayız. Tekrar hatırlatayım. E, yarın 23 son derece. Sonbaharın son ayı, evet. Evet. Yarın yine 23 derece. Cuma 22 derece. Cumartesi 24'e çıkıyor. Günün en yüksek sıcaklığı. Pazar 23 yani 5 günlük tahmin var. Ee, ve 23-24 derecelerde seyrediyor. Sadece Perşembe ve Pazar günü hafif bir yağmur geçişi bekleniyor. Ee, yağmurlu gibi görünüyor ama e, başka yerlerden kontrol ettim. Çok e, ciddi bir yağmur olmayacak sanırım. Bir yağmur geçişi gibi bir şey bekleniyor. Ee, ve İstanbul'da... E, ne yağmur yağıyor, ne kış geliyor ya da sonbahar geliyor diyeyim. Yani sonbahar da değil bu. Ee, yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuraklık analizi haritalarına baktım, bir kontrol ettim. Şu anda e, son bir ay içerisinde normal yağışa göre bir e, normalin yüzdesi metodu diye bir şey var. Yani o dönemde normalde yağması gereken yağışın yüzde kaç altında olduğuna göre bir hesaplama İstanbul'un da dahil olduğu bütün bir işte Marmara bölgesi, Trakya'nın tamamı, Batı Karadeniz'in tamamı, Doğu Anadolu'nun tamamı, Güneydoğu Anadolu'nun da neredeyse tamamı bir iki yer hariç Konya, Karaman civarında dahil olmak üzere ve Ege'nin kuzeye göre dahil olmak üzere yani işte Türkiye'nin yarısından fazlası %55'in üzerinde az yağış almış ki bu şiddetli kurak acil durum yazıyor haritada. Son 3 ayın ortalamasına baktığınızda aşağı yukarı aynı. Aynı bölgeler benzer bölgeler. İstanbul yine 3 ayda da kurak. Sadece son 6 aylık değerlendirme normale yakın. Yani en az 3 aydır İstanbul şiddetli bir kuraklık yaşıyor. Sadece İstanbul değil Türkiye'nin yarısından fazlası şiddetli bir kuraklık yaşıyor. Ve haberlere de yansımaya başladı. İstanbul'daki içme suyu barajlarındaki doluluk oranları Rekor e, düşük seviyeye indi. Şu anda bugün hemen e, güncel durumu kontrol ediyorum. E, baraj yolluk oranları İSKİ'nin web sitesinde %18.3, %18.3'e inmiş durumda yaklaşık e, ne kadar zamanda diyeyim işte 20-10 gün içerisinde evet, falan yüzde üzerinden yüzde 18 e düşmüş. yani yüzde iki düşüş Düşüş yani yüzde ikilik küçük bir düşüş gibi gözükmekle beraber aslında bir rekor bile sayılabilir bu kadar kısa zaman içinde. Evet yani e, Eylül Eylül'de geçen ay yüzde 22 227 şimdi işte 18 e, Ağustos'ta 29.2miş. Temmuz'da 37'ymiş böyle gidiyor yani e, son bir yılda %50'lerden yani yaklaşık olarak e, Mayıs ayında en son %50'ye çıkmış yaklaşık. O zamandan beri hızla düşüyor e, işte %20'nin altına düştü ve yıllara göre karşılaştırma tablosunda da son 10 yıl var 2013'ten bu yana en düşük seviyede. E, Ekim ayı için, Ekim sonu için e, karşılaştırıldığında en düşük seviyeye inmiş durumda. E, en fazla e, kuraklıkta yani suların en fazla çekildiği yerlere baktığımızda da Avrupa yakasındaki barajlar. Mesela Büyükçekmece'de, e, Terkos'ta, Beyköy'de falan e, su kalmamış neredeyse. E, i̇şte biraz Ömerli'de darlıkta e, biraz var nispeten ısrancalardan geliyor. Melen'den aktarılıyor. E, su zaten e, Yeşil Gazete'nin birkaç gün önceki bir haberi vardı bu konuyla ilgili. Orada da e, İSKİ'den e, bir yetkilinin, İsmail Aydın e, bir şeyi vardı, demeci vardı. O da diyor ki mesela en kötü yıl olarak kabul ettiğimiz 2007'ye göre 2022-2023 yılında barajlarımızda 90 milyon metrekük daha az su alabiliyoruz diyor barajlarımızdan. Yani 2007 hatırlar herkes e, Türkiye'nin yaşadığı en büyük kuraklıktı. 2006-2007 kuraklığı. Ondan daha kötüymüşüz şu anda. E, normalde diyor İsmail Aydın İstanbul'da biz suyumuzu yağış döngüsüyle yönetiyoruz. Yeraltı kaynağımız veya nehrimiz yok. O yüzden e, Ekim-Kasım aylarında başlayan yağışlar da barajların dolması bekliyoruz. Yani umarım Yine yağacak diyor ama e, henüz ortada yağış falan yok. Gelir. Ve şöyle demiş Asya yakasından, Melen'den, Yeşilçay'dan ve Ömer'den aldığımız suları Avrupa yakasına günlük olarak iletiyoruz. Önümüzdeki süreçte inşallah beklenen yağışlar gelirse e, herhangi bir su kesintisine gideceğimizi öngörmüyoruz demiş. Ama e, tabii bu e, kışın yağış olması halinde geçer. Halinde evet. Yani öyle bir yağış beklentisi de meteorolojiden henüz böyle bir tahmin. Yani... Şimdilik önümüzdeki günler için e, ciddi bir yağış beklentisi yok. Zaten olduğu zaman yağış sel oluyor. Yani, evet, malum. evet. Ben de onu tam onu ekleyecektim. Yani artık da denge öylesine büyük bir şeyde bulunmuş ki. Mesela zengin diye gelişmiş kabul edilen ülkelerde sel olduğu zaman yaşın hemen arkasından ne yapacaklarını bilemedikleri içinde hazır hiç hazırlık yapmadıkları içinde birçok ölüm kayıp yıkım oluyor. O da bunu yıllar önce Selimül ya da salimülhak söylemişti. Ondan da biraz sonra bahsedeceğiz. Biraz sonra bahsedeceğiz. Bu arada İsmail Aydın tasarruf çağrısı da yapmış bu. Ee, iskinin zaten iski aylardır e, işte billboardlarda falan tasarruf çaresi yapıyor bu olumlu bir şey e, ama bunun belki daha yoğunlaştırılması lazım şu anda e, şu anda günlük 3 milyon metreküpün üzerinde bir su tüketimi varmış İstanbul'da ve yaklaşık işte 150-160 milyon metreküp bir su kalmış durumda e, eğer tabii geçmişteki gibi olursa 2007 kuraklığı gibi mesela çok daha sağlıksız suların İstanbul'a getirilmesi. O zamanlar Sakarya Nehri'nden falan aktarıldığını hatırlıyorum ben. O da gayet hani, kirli bir su. Öyle bir isp var. O yüzden herkesin e, mümkün olduğu kadar e, fazla tasarruf yapması, hatta işte bu e, gereksiz sulamaların vesairelerinde aslında yasaklanması lazım belki. Henüz o noktaya gelmedi. İSKİ e, öyle bir şey yapmadı ama e, böyle e, dünyadaki duruma bakacak olursak da ee, şu anda haritalara bakıyorum. Ee, bizim bulunduğumuz bölge bütün Avrupa'nın, e, Orta Avrupa'dan başlayarak bizim bulunduğumuz bölge normalden çok sıcak şu anda. Zaten belli. Hani, e, dışarı baktığınızda da belli. Kuzey Yarımküre e, 1980'ler 90'lar ortalamasından 1,2 derece daha sıcak şu anda. Ki ee, bu ortalamada olması 1,2 derece, derece küçükmüş gibi gözüküyor ama demin konuştuğumuzu tekrarlayayım bir kez daha. Bu ortalamada böylesine bir derece farkı aslında muazzam. E, tabii yani ki bu 19. yüzyıla göre de değil yani 20. yüzyıl sonuna göre 1,2. 19. yüzyıl sonuna göre e, 1,3 derecenin üzerinde olması lazım. Şu evet. anda kontrol etmedim ama arktikte 4 dereceden daha fazla sıcak. Yani feci gidiyor. Bir haber takibi de yapalım bunun hemen üzerine. Bununla bağlantılı olarak. Geçen haftaki açık yeşilin girişinde Otis Kasırgası'ndan bahsetmiştik. Meksika'nın tatil kenti Acapulco'yu vuran ve şey rekoru kıran, hızlanma rekoru kıran. Yani 12 saat içerisinde tropikal fırtınadan kategori 5 Kasırga'ya çıktı. Yani kategori 1 bile değilken. Fırtına iken sıfırken 12 saatte 5'e çıkan tarihte kasırgaydı. görülmüş en hızlanan kasırgaydı. Evet. E, Oyun sayısı kaç oldu Ömer abi sen takip Benim edebilirsin mi? Benim son görebildiğim 40, 48'di yeşil Heh. gazeteden ama. 48 ben de 60, e, Wikipedia'dan da öyle gördüm. Evet. Kabus senaryosu deniyor buna ve Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Kasırga Merkezi kabus senaryosu diye tanımlamış. Ve 12 evet. saatte en hızlı yoğunlaşma oranı rekoru da kırılmış. Bin yılda bir görülen olayı açıklamakta zorlanıyorlar yani. Bin yılda bir. Bu da tabii e, olasılık hesabına göre. Yani bin yıl önce böyle bir şey görüldüğü anlamına gelmiyor. Olasılık hesabına göre bin yılda bir görülebilecek bir, bir şeyden bahsediyorlar. Bu arada Kapulko bir milyonun üzerinde nüfusu olan bir şehir. Bir de tatil şehri malum. Turizm dev oteller, yani turizm şehri, dev oteller, kuleler falan fotoğraflara baktığınızda e, hiçbirinde beton dışında bir şey kalmadığını görüyorsunuz. Yani evet. kapılı cam, çerçeve, içerideki i̇şte, eş, da eşyalar. Evet, evet, yani bütün acayip. o büyük oteller, dev otellerin hepsi harap olmuş. E, bütün turizm altyapısının %80'inin gittiği söyleniyor. Yani bütün otellerin %80'i gitmiş. E, evet. Ve... Bütün elektrik hattı direkleri devrilmiş. Devlet başkanı söylüyor bunu. Yani Meksika Devlet Başkanı söylemiş. Bütün elektrik direkleri devrilmiş ve elektrik çok uzun süre verilememiş durumda. Ee, tabii ciddi bir hijyen sorunu da ortaya çıkmış. İnsanlar WhatsApp gruplarından bir araya gelip e, mahallelerde dayanışma grupları kurmaya başlamışlar. Ve uzunca bir süre de aslında bir 3-4 günde... Ee, doğru düzgün haber alınamadı aslında. Bu. Her, herhalde elektrik tesisinin etkisiyle. Evet, ee, Gazze gibi. <gülüyor> yani maalesef e, böyle bir şey. Ama işte e, Yeşil Gazetenin haberinde de söylüyor. E, zamanında Hollywood yıldızlarını çeken işte gece hayatıyla falan e, şeyle bir Riviera gibi herhalde e, meşhur olan kent şimdi... Evet, durumda. evet ama bir de ben de bir ufacık cümle ekleyeyim. Daha çok turizm yatırımlarına gene öncelik verilmiş. Yoksul kesimlerin altında kaldığı büyük yıkıma dair devlet desteğinden pek söz edilmiyor. Onlar kendileri hallederler diye Halledelim. düşünmüşlerdir. Evet. Bu arada İngiltere'de, Birleşik Kallığında, Britanya'nın daha doğrusu tamamına da bir yeni yarın galiba gelecek. Bu Kiyaran diye bir fırtına geliyor okyanustan doğru. Yaklaşık 120 kilometre hızla esecekmiş vurduğu zaman. Şimdiden özellikle İrlanda'da falan yağışlar başladı ama bütün İngiltere'nin özellikle güneyini, İrlanda'yı, güneyini, galleri falan vuracak bir fırtına. Yarın bunu takip etmek lazım. Çok büyük bir sel getireceği söyleniyor. O da bir başka hava durumu haberi diyelim. Son olarak da e, Carbon Brief'te ilginç bir analiz vardı. E, bunu 2023'te Afrika için yapmışlar. Yani Afrika'da 2023 yılı içerisinde yaşanan aşırı hava ve iklim olaylarında 15 bin kişinin hayatını kaybettiğini söylüyor. Tabii bunun büyük kısmı tahmin edebileceği gibi Libya'daki ülkeler. Evet, büyük Paracin yıkılmasından evet, sonra barajın yıkılması e, sonucunda yaşanan e, gömüldüler büyük e, Akdeniz kasırgasının getirdiği selin neden oldu. Bu habere göre e, 11.700 pardon pardon 11.300müş hmm. e, oradaki can kaybı öyle Derna'daki can kaybı öyle yazıyor. Onun üzerine tabi e, 3.000 Kişinin yaklaşık Mayıs ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ölümler neden olan sel, ikinci büyük ölümcül olay. Bir de e, Freddy tropikal Siklonu'nun vurması sonucunda doğuda, Madagaskar, Mozambik, Malawi, Mauritius falan o tarafta 860 kişinin ölümüne neden olan büyük bir sel ve toprak kayması olmuş. Aynı zamanda diyor haberde, ee, yine doğuda e, Etiyopya, Somali, Kenya, Djibouti, Moritanya ve Nijeri kapsayan alanda 29 milyon kişinin ağır kuraklık şartlarında yaşamaya devam ettiğini ve özellikle Malawi civarında çok büyük e, şeyin sıcak dalgalarının yaşandığını söylüyor. Buradan çok kısa bir habere daha geçeceğim. Belki görmüşsünüzdür bu Guardian'da e, Malawi'deki uyuz salgını. Malavi'de ee, e, Malawi'de e, yine bu işte büyük e, sellerin önce sellerin sonra sıcak dalgalarının yaşandığı yerde önce bir kolera salgını çıkıyor. Malawi hemen e, şeyde e, Tanzanya'nın güneyi oluyor hemen. Tanzanya'nın altında yani doğu tarafta, Doğu Afrika'da. E, 1800 kişi ölüyor kolera salgınından yaklaşık 60 bin kişi etkileniyor. Ondan sonra büyük bir uyuz salgını başlıyor. Ve e, sağlık yetkilileri bu büyük uyuz salgınının yani bütün özellikle çocukları falan etkileyen e, çok büyük bir salgının tamamen iklim değişikliği ile ilgili olduğunu çünkü mevcut sıcak dalgası e, çok artan nem ve su sıkıntısı nedeniyle yaşanan hijyen e, sıkıntılarının e, uyuz e, salgınlarına neden olduğunu söylüyor. Bunu bu haberi görünce hemen aklıma başka nerede uyuz salgını var diye geldi ve e, hemen haberlere baktım. E, bildiğiniz Türkiye Türkiye'de de e, Sağlık Bakanlığı'na göre e, şu anda Türkiye'de ciddi bir uyuz salgını e, mevcut. E, pek çok e, gazetede bunun haberleri de çıkmış, tekrar bakınca gördüm. Dermatoloji Kongresi'nde bunun için özel bir gündem oluşturulmuş. Hatta bir Sağlık Bakanlığı bilim kurulu oluşturulmuş e, uyuzla ilgili. E, uyuz tabii çok bulaşıcı bir hastalıktır. E, yani öldürücü bir hastalık olmasa da ciddi bir e, sıkıntıya neden olur. Ama tabii bunun bizdekinin yaşanan e, sıcaklar ve kuraklıkla ilgili olup olmadığı raiz bir haber yok. Evet ve ne, ne, biraz önce Libya'daki faciadan bahsettik. Onu da ekleyelim ki Libya'da bir zamanlar tamamen tedbir alınmış durumdaydı ama bu ülke iç savaşa ve başka şey Batının müdahalesiyle şey olduktan sonra barajların bakımı filan hepsi özelleştirilmiş ve hiç el değmemiş o yüzden Abi de barajlar... Türk firmasına. Hatta Türk bir Türk için. firmasına verilmişti. Evet, o da ondan, o haber de çıktı yani. Evet, Ondan sonra da, da rağmen muazzam bir yıkıma ulaştı. Ama bu durum düzelecek. Çünkü Türkiye'de de Hazine ve Maliye Bakın Mehmet Şimşek yeni bir açıklama yaptı. Ee, köprüler, otoyollar, limanlar ve hidroelektrik santral HES'ler özelleştirilecekmiş. Ne kadar güzel. Bu açıklama kabardığında. E, da çok büyük petrol bulunduğu açıklamasından önce miydi sonra mıydı? Ee, sonra bu yeni. Bu yeni mi? Bir de petrol bulundu biliyorsunuz. Türkiye'nin toplam petrol ihtiyacının yüzde onunu Gabar'daki yeni kuyulardan karşılayacaklarmış. Bu yani doğru mu yoksa bir seçim açıklamasıdır? Onu da bilmiyorum. Doğruysa da kötü. Doğruysa da kötü. Seçim açıklamasıysa daha kötü. Ee, ne desem bilmiyorum Bu yani. özelleştirmelere de söyleyecek bir laf bulamadım doğrusu. Ne özelleştirecek başka pek bir şey kalmadığı, kalmadığı için tabii. Için, evet. e... aynen öyle. Evet, e... biraz Salimül Hak'tan bahsedelim. Evet. E... Bu ani bir haber geldi. Bangladeşli e... ünlü iklim aktivisti e... Salimül Hak, bilimci ve... iklim bilimci 71 yaşında e... önceki gün hayatını kaybetmiş. Bangladeş'teki evinde, dakikada. Ee, önemli bir insandı bu. Ee, yani ben her kopta Salimül Hak'ı bir, bir şekilde dinlerdim mesela. Yani bir yerde konuşurken, bir basın toplantısında, bir şeyde ve sürekli her kopa zaten birinci de, koptan itibaren evet. hepsine katılmış kendisi. Evet. Ee, ve çok önemli bir insandı gerçekten. Ee, şeyde çok kapsamlı bir haber var ee, Yeşil Gazete'de Salimül Hak onun ölümüyle ilgili. 1952'de Karaçı doğumlu. Sonra işte o zaman Pakistan sonra Bangladeş oluyor. İngiltere'de okuyor. Biyoloji okuyor galiba. Botanik alanında doktora yapıyor. Sonra döndükten sonra Bangladeş'in ilk çevre araştırma merkezini kuruyor. Daha sonra bu yapı hatta işte İklim değişikliği Bakanlığına kadar dönüşmüş bu yapı e, ve ardından da işte bir iklim hem bir iklim diplomatı hem de bir savunucu olarak e, özellikle de son e, kayıp ve zarar mekanizmasının kurulmasının bir numaralı ismiydi e, Salim hak e, Ben de bir, şey, bir iki şey ilave edeyim e, yani uluslararası iklim değişikliği merkezinin de direktörlüğünü yapıyor 2021'de itibaren de mesela 2021'de Demokrasi Now'da uzun bir mülakat konuşma yapılmıştı kendisiyle ve çok önemli bir şey söylüyordu. Yani zengin ulusların Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya gibi iklim e, daha yoksul kendi ülkesi Bangladeş gibi e, daha yoksul ülkelerin adaptasyon şeyinden iklim adaptasyonu yöntemlerinden çok öğrenecek şeyleri olduğunu söylüyordu ve mesela Almanya'da en, dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Almanya'da e, bu ani sellerden 200 kişinin öldüğü görüldü. Bu Bangladeş gibi bir ülkede asla olmazdı. Biz on, çoktan onları tahliye ederdik. Böyle bir fırtına olsaydı, sel olsaydı önceden ve selin, sel sularının yolun üzerinde kim varsa onları, siklonların, hortumların filan üzerinde onları tahliye ederdik ve Almanya'da bunu yapamadılar. Dolayısıyla Bangladeş'ten öğrenecekleri çok şey var, Amerika Birleşik Devletleri'nde diye çok mantıklı ve önemli evet. bir eşitlikçi, hakkaniyetçi bir açıklama da yapmıştı. Evet. Birkaç dakikamız kaldı. Hızlı hızlı birkaç başlıkla bitirelim programı. Ee, bir tanesi karbon bütçesinin tükenmeye yüz bu evet. haberi. Bu haber gerçekten artık hani kötü yani. Daha ne diyelim? Bundan, e, bundan kötüsü biraz zor olabilir yani. Kötüsü olmaz. Yani bu karbon bütçesi neydi? Çok kısa söylersek e, bir buçuk derece e, küresel ısınmayı. E, Hava yasalabileceğiniz maksimum karbondioksit miktarı demek, karbon e, bütçesi, kalan karbon bütçesi e, ne kadar kalmıştı? IPCC'nin e, son raporu buna 500 e, diyordu, 500 gigaton diyordu. Fakat aradan zaman geçti, bir kısmını biz zaten harcadık bu arada. Fakat yeni açıklamalar, yeni bir işte bu Nature'da yayınlanan yeni makaleden dolayı bu haber var zaten. E, bu yeni açıklama bir şeye göre, araştırmaya göre hava kirliliğinin azalması nedeniyle hava kirliliğinin malum e, dioksitin falan soğutucu etkisi daha önce de çok konuştuk. Onun azalması nedeniyle bu bütçe bir 110 milyar ton daha azalmış. Ve geriye sadece ve sadece 2023 itibariyle e, 250 2023 sonu itibariyle 250 milyar ton bir kalmış. bütçe kalmış. Bunu da 40'a böldüğünüzdeki yıllık salın 40 civarında, 40 milyar ton civarında 6 yıl yapıyor. Yani 2029'da e, bitiyor bütçe, geçmiş olsun. Yani evet, buna, evet. buna başka ne diyebilirim. Geri, geri dönülemeyecek şekilde evet. aşılacak ve evet. hemen bende şeye bakıyor. 1,5 derecenin aşılacak kesin hale geliyor. Yani evet. 2029'da 1,5 derece aşacağız diye bir şey yok. Belki önce belki sonra aşılır ama en azından artık aşılmama ihtimali kalmıyor. Evet. Eve ve ben de iklim takvibine hemen bakalım diyorum. Açık Radyo'nun internet sitesinde de var. Şu anda efendim 5 yıl 263 gün 8 saat 4 dakika var. Aşılmasına. Evet. 2030 için değil mi bu? Evet. Bu 2030 bile olmuyor işte. Hayır, şimdi bunu bir yıl geriye çekmeniz lazım. Şimdi 2029 oldu. Çünkü. Evet. Bu hayır işte iklim <gülüyor> saatinde <gülüyor> 5 yıl kaldığına göre 2020... Ha saat saat bunu güncelliyor. Ey okay, tamam. Saat güncelliyor Güzel. tamam iklim saati Güzel. Her gün bakıyoruz. Şu anda Güzel. bakıyorum. 5 yıl 263 gün 8 saat 3 dakika. Evet. Kaldı. <gülüyor> evet. Bunu yaparken de Avrupa Birliği bir Evet. bu hiçbir işe yaramayan Evet. iklim Evet. Evet. Bozan ortadan kaldıran e, offset mekanizmasını geri getirmeye dair e, Avrupa Parlamentosu'nda bir yasa teklifi sunmuş. milletvekilleri yani çok, çok iyi gidiyor. Savaş da iyidir demişler zaten ekonomiyi kalkındırır diye de açıklamalar var. O zaman evet. yani bu, bundan sonra ben daha fazla programı devam ettirmeyelim diyeceğim. 5 <gülüyor> <Evet. gülüyor> yıl 263 gün 8 saat. 2 dakika. Evet, Gazze'deki soykırımda devam ederken, İsrail saldırısı, savaş devam ederken, savaş karşı şarkılarla programı bitirmeye devam ediyoruz. 1983'ten gelen tam 40 senelik e, benim lise yıllarımdan ilk çok sevdiğim bir şarkıdır. Paul McCartney'in e, Barış Çubuğu değil mi bunun? Barış evet, çubuğu diye Barış, şey çubuğu. Lazım. Barış çubukları The Pipes of Peace de bitiriyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.